صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزِّمَالِ وَأَكْثَرًا صل عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتديه لولا نهدانا الله ما توفيقي وعات الصامي الله بالله لقد جاءت رسل ربنا Muhammed. صلى الله عليه وعلى رسولنا محمد Şehrü fihi'l bil ve rabbil alamin. la abada ve ve illa Şimdi ilanlardan iki meseleyi duyurmam gerekiyor. Bir tanesi tabi duyulmadığı için Salı gecesi Bedir gecesidir. Yani önceki sohbetin şeyi yok. Verilemeyeceğinden burada duyduğunuz cemaat duymadığı için söylemem gerekiyor. E, Bedir gecesi e, 17. gecedir. Yani bu Ramazan'da önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gecedir. Ve Kadir gecesinden sonra Ramazan Şerif'te en faziletli gecedir. Hatta Üsami bin Zeyt midir? Sahabeden bir kitapta yazmıştım tabii. E, yemin ediyordu Kadir gecesi Bedir gecesidir. Yemin ediyordu. Çünkü Kur'an'da onun günü hakkında Yevmel Furkan, e, Furkan günü, Hakk'ın batıldan ayrıldığı gün olarak Kur'an-ı Kerim'de o gün özellikle methediliyor. Yani gecesi günü birbirine bağlı tabii. Gecesi bir gece evvel oluyor. Onun için iftara bir saat kala inşallah Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız inşallah. Ondan sonra bir saat kala sohbete başlayacağız inşallah. Ve... E, Sonra teravihten evvel sohbette Bedir ehlinin ismi şerifleri okunacak. Bütün sahabe ile tevessülat yapılacak. Hakkın batıldan ayrılması için bugün dahi çok ihtiyacımız var. Onların e, himmetlerine, yardımlarına, onların yardımları hakkında da rivayetler anlatacağım inşallah. E, Salı günü biz yine Ahmet Yesevi'de olacağımızı duyuruyor. Bir de şu ilanımız önemlidir. Lale Gül Derneği diye bir dernek kurmuşlar. İşte hocanın derneği diye para topluyormuşlar. Ee, benim böyle bir derneğim yoktur. Bunlarla da alakam yoktur. Yalegül Derneği hakkı bizdedir. Yani patent hakkını almışız. Ee, böyle olduğu halde işte kurabilmişler. Bu istismardır. İsim istismarıdır. Herkesin dernek kurma özgürlüğü var. Ama biz de savcılığa verdik. Şu anda mecburen savcılığa verdik. Çünkü para topluyorlar. Hocanın derneği di arıyorlar. Ya şimdi herkes bu işte adam çok sıkıntı var bu istismar işinden. Tanımadığımızda bir hoca efendinin de bacanağı yani. Kalkmış bunu kuruyor millet kargolar karışıyormuş bilmem ne karışıyor. Ya sen isim mi bulamadın bunun isim hakkı bizde kul hakkı diye bir şey var ya. O hakkı alırken parayla alıyoruz. Babamızın kayrına kimse bize patent vermiyor. Yani insanlar para verip bir hakkını almış. Esen şimdi Lale Gül derneği kurmak bizim hakkımız iken... Biz kurmuyoruz. Niye kurmuyoruz? E çünkü e, radyo adı, radyo ve televizyon tebliğ aracıdır. Basın yoluyla hizmet yapan bir müessesenin dernek kurup yardım toplaması aynı isimle uygun değil. Sizce uygun mu? Değil. E değil. Yani çünkü bu radyo televizyonla özdeşleşmiş bir isim. Bu isimle dernek şeyini biz yakıştıramadığımızdan böyle bir dernek kurmadık yani kurmadık. Bundan dolayı bunu istismar için kurdular. Çünkü isimler benziyor diye. Hocanın derneği de diyorlar. Bunlar tabii hakka giriyorlar. Biz e, gereken müracaatlarımızı yaptık. Mahkeme süreci başlattık. Ama size duyuruyorum. Bunların bizle yakından uzakta hiçbir alakaları yoktur. Benimle alakaları yoktur yani. Ama benim ismim böyle her şeyde maydanoz gibi kullanıldığı için. Yani adam kart bastırmış Ahmet diye Adı Ahmet diye yani. Kart bastırmış adam Arafat'ta kurban topluyor. Arafat'ta o 18 senedir gitmedim ben hacca ya. Arafat'ta kurban topluyormuş dolu. Sonra yakaladım onu Mekke'de. Bizim arkadaşlara ne diyor? Ne var diyor? Ben de diyor cüppe giymiyor muyum? Cüppelaametmiş işte diyor. Yalan mı oldu diyor şimdi? E yani böyle yüzsüz sakallı Sakallı, cübbeli, yüzsüz, namussuz insanlar var. Viyana'da var öyle bir tane daha. Ya o hastalara su okuttu bana. Allah aracası için ben soğukumaktan para mı alnı? Bir de sonra duyuyorum, markette satıyormuş okumuş su diye. E çüş ya! Bir sene bir baktım, sohbete giriyorum Viyana'da. Kapıda yazıyor ki, Cübbeli hocayla hacca gitmek isteyenler, liste yapıyoruz. La diyorum ben hacca gitmiyorum bu ne dedim? Ya dedi sen gelsen ne yapacaktın dedi bana. Bir de yüzüme. Vazetek ne? Koyuyorum kaseti dedi ne farkı var? Ya arkadaş ne farkı var milletten bu kadar para alıyorsun, müşteri artırıyorsun. Ondan sonra hacca giderin. Süper Hoca nerede? Koyuyorum kaseti diyor. Bunları yaptılar, yapıyorlar. Para işinde çok büyük istismarlar var benim adımı kullanarak. Ben bunlarda hakkımı Helal etmem. Ne, ne hakkın var senin e, sohbet eden bir adamın adını böyle karıştırma erişe? Ben millete ayet hadisi anlatmaya çalışıyorum. Bundan dolayı sizi uyarıyorum. Lale Gül Derneği diye bizle alakalı bir müessese yok. Bunu söylüyorum. Şimdi e, Ramazan Şerif'te e, 20 tane haslet var. Diğer aylarda bulunmayan. Bu konuyu, e, bu derste bunu işleyebilirsek, İnşallah ezana kadar bitirmeyi Mevla nasip eylesin. Araya başka bir şeyler gir, girdirmemeye çalışacağım. Ramazan şerifte iki hürmet var. Hürmet haramlık yani saygınlık. İki hürmet var. İki hüsmet var. korunmuştur. İki nimet var. İki ruhsat var. İki bişaret var yani müjde. İki bereket var. İki gece var. İki hediye var. İki ferahlık var. Ferhata. Ne oldu? İki kere yani on tane madde hepsi iki olduğunda ne etti? Yirmi bulacağız şimdi. Bulmamız lazım. Telefonlarınızda seslerini kısın. Çünkü namazda oluyor, sohbette oluyor, çaldığı zaman teşviş olur. Bunlar ibadetin huzur ve huşuğuna mani şeylerdir. Ondan dolayı telefonlarınızı da sessize alın. Efendim, iki hürmetten, birincisi Kur'an'ın hürmetidir. Yani saygınlığı var. Kur'an, Ramazan'la özdeşleşmiş Kur'an ayı. Size i̇şte okuduğum ad kerimede, o Ramazan ayı ki Kur'an onda indirildi. E Kur'an onda indirildiği için e, onun çok büyük hürmeti var, şefaati var. Çünkü Ramazan'da Kur'an okumanın da fazileti kat kadar diyor, hatim yapmanın Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Em'in gelirdiği her sene ramazan şefte Şerif'te e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okurdu o dinler Yani mukabele karşılıklı işte okuyup bir de işte dinlerse ne oluyor onun adına? Mukabele, mukabele deniyor. Yani Türkçe'de de diyoruz bil mukabele falan. Yani karşılık dönüyorum anlamına geliyor. Bu mukabele işte buradan anlaşılıyor. Niye başka aylarda camilerde mukabele yok, şey yok. Hep Ramazan'da farkındaysanız Kur'an ayıdır. Çünkü Kur'an onda indirilmesi hasebiyle. Ee, sonra e, tabii ki Kur'an ayı olması teravihlerin de biraz hatimle e, kılınması da bu hususta Kur'an ayı olmasına uygun düşüyor. Hatimle kılınırsa çok Kur'an okunur yani. Bu büyük bir fazilet olur. İkinci hürmet Ramazan ayının kendi hürmetidir. Yani Yasaklığıdır ve dokunulmazlığıdır ve Allah katında hürmeti var. Ne demek? İtibarı var aslında. Onun için ne buyuruyor? Mahşer gününde ne buyuracak? ''Ya Ramadhan hul bi'edi men arafe hakkake'' ''Senin hakkını tanıyan, hürmetini koruyanların tut elinden şefaat et.'' Mevla Ramazan'a böyle buyuracak. Bu da Ramazan'ın Allah'ın dindeki hürmeti. Muhterem de oradan geliyor. Saygın, sayın diyorlar şimdi işte. Esası bu muhterem, muhterem hürmetli işte, Ramazan hürmeti var, Mevla Teâlâ ona itibar vermiş, şefaat hakkı vermiş. Onun için Ali bin Ebi Talib radıyallahu Ramazan ilk gecesi e, mescide girdi, bir de baktı kandiller yanıyor, yani o zaman lamba yok, e, işte ile fitil tutuşturuluyor, kandiller yanıyor, yakılıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim okunuyor mescitlerde. Herkes cıvıl cıvıl Kur'an okunuyor. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz'e kadar e, herkes ayrı ayrı, tek tek, küçük cemaatler halinde teravih kılıyorlardı. Ebubek Sıddık döneminde. Radıyallahu anh fırsat bulamadı iki sene. mürtetlerle savaştı, onunla savaştı, onunla savaştı. İslam'ı yerine oturtana kadar e, zaten iki senede vefat etti. Bu işlere çok bakamadı, vakti olamadı. Hazreti Ömer Efendimiz uzun tabii halifeliği, on sene, belki küsürü de var. E, o arada bayağı bir sistemi kurdu. Zaten İslam devlet sistemi esasen Hz. Ömer döneminde daha tanzim edilmiştir. Çünkü vakit fırsat ancak yetişmiştir. E Hazreti Ali Efendimiz onun için dedi ki: Allah öyle ibn el Hattab." Ey Hattab oğlum, Hz. Ömer vefat etmiş o zaman. "Ey Hattab oğlu, Allah senin kalbe kemane vardı mesacidi Allah'ı Kur'an. Allah mescitlerini Kur'anla nurlandırdın." Yani Ramazan Kur'an aydır ama sen cemaati birleştirdin. Teravih'i tek imamın arkasına cem Tekimamın Tek imamın arkasına cemedince cami cıvıl cıvıl cemaat aynı anda geldi. Herkes Kur'an okuyor ve hatimle kılınıyordu. Onun için Allah kabrini nur eylesin diye, e, kalbini nur eylesin, kabrini nur eylesin diye Efendim e, Hazreti Ali Efendimiz, Hz. Ömer Efendimiz'e duacı oldu. Onun için biz de onda ne yapıyoruz? Teravih'in 10'unda Arada bir dua yapıyoruz Hazreti Ömer Efendimiz'e, değil mi? Biz kazanıyoruz yani, i̇şte Hazreti Ömer Efendimiz'den şefaat gelecek bize inşallah. Keşke camilerden adet olsa, değil mi? Yani camiler yapsa bunu. İnşallah yaparlar. Fuzul-i İlahi Kaside okuyorlar. Enderun makamı. Bilmem ne, ben Enderun'a... Yani Enderun'dan da haberleri yok da boşver. Bir makamlar, bir şeyler, ne dedikleri belli değil. Ya o arada Salavat getirse millet cennetlik olur ya. Fuzuli, Fuzuli bir kere gideyim dedim. Ben de merak ettim ne yapacaklar acaba. Ama bir şey anlamadım ya. Ya arkadaş, bir makam desem makam yok. Bir bir şey uymadı ya. Nasıl? İmama komut veriyormuş. Oradan onun bitirdiği makamdan imam başlayınca o makamdan gidiyormuş. falan falan falan İslam'da ve manem-i mütekellifin. Ben zoraki yapmacık yapanlardan değilim de Habibim Allah buyuruyor. Böyle zorlama isterim. Mevla ne getirir? Hafız Efendi bir bakarsın bir makam gelir. Ama o anda içine ilham olur. Yani Allah onu öyle okutturur. Bunlar huzur üzere olan şeylerdir. Yoksa oradan o komut veri gibi imam oradan tutturayım ben de bu makamı diye düşünürse huzur olur mu bu böyle bir namazda? Huzur olmaz. Bu duaları oku Hazreti Ömer'e dua et arada, salamat getir arada. Bak e, işte dergide yazdık, dört tekatta bir dualar var. Onları yap, makamla yap, güzel makamla yap. Ne olacak? Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarında şöyle buyuruyor. Ben ümmeti Ümmet-i e, sellem iki hurmet verdim. Hurmet ne demek? Haramlı, yasaklı, korunmuş iki fazilet verdim. Meni 'tesamu bi vahid etim minâ necaa min azâb bu iki hürmetten birine tutunan, yapışan bile iki cihanın azaplarından kurtulur. Bu iki hürmet nedir? El-Kur'an ve Şehr-ül Ramazan. Birisi Kur'an'ın hürmetidir, biri Ramazan ayının hürmetidir. Ramazanda iki hürmet var. Bir Ramazan ayının kendi fazileti, hürmeti. Biri de Kur'an-ı Azimşan'ın hürmetidir. Bu iki hürmetten ikisine birden tutunacağız inşallah. Yani birine tutunan kurtulur diyor ya Biz ikisine birden tutunacağız Hem de sımsıkı yapışacağız inşallah Yani Ramazan şerifte çok Kur'an okuyacağız Çok Kur'an dinleyeceğiz Okumanızda sıkıntı varsa Yanlış okuma riskiniz varsa Harfi doğru çıkaramıyorsun Metlere riayet edemiyorsun Uzatmaları çekmeleri kısaltmaları yapamıyorsun Okumanız sıkıntılıdır Dinlemeniz daha fazilettedir. Çünkü manayı bozarsınız Günaha vebale girersiniz. Kur'an-ı anda çok tehlikeli yani kelimeler var mesela. Bir noktayla bir H'yı ha ile değiştirdiğin zaman mana çok bozuluyor. Bazı böyle çok e, ufak bir şeyden, hatadan mana bozuluyor. Onun için insan, hasiz siz elemtara keyfeden aşağı falan dilinizi düzeltmişsiniz, bir hafızdan hocadan talim etmişsiniz, namaz kılacak kadar birkaç sure, onu kulak ağızdan alıyorsunuz kulaktan öğreniyorsunuz falan bu tamam ama bütün Kur'an'ı hafız olmayan veya hafız gibi okumak diye bir şey vardır herkes hafız olamaz ama hepinizin yüzüne hafız gibi okuyabilmeniz lazım bak lazım diyor şart ve'l-eğzü bil-tecvidi <Sessizlik> hatmun lâzımun ve eğzü tecvidi hatmun lâzımun İmam Cezeri diyor Kur e, Tecvid bilmek şarttır ve lüzumludur Kur'an'ı tecvitsiz okuyan günahkardır diyor e biz Kur'an okuyoruz sevap almak için e gireceğiz günah şimdi ben bu hususta müsamahalı olamam ya işte biz de eves ettik okuyoruz ne var işte yanlış da olsa Allah kabul eder meleklerle düzeltir falan öyle bir şey kitapta görmedim meleklerle düzeltir diye kitapta bir şey görmedim onun için bir insan öğrenmesi lazım ama ben bütün Kur'an'ı bu şekilde okuyamam doğru düzgün diyen insan, okumaktan ziyade mukabelenin ne tarafına rahat edecek? Dinlemek tarafına rahat edecek. Anladınız mı? Bunu önemli beyan ediyorum. Ee, onun için iki hürmete yapışacağız. Ama Kur'an'a yapışırken okumakta yanlışımız varsa dinlemek suretiyle yapışmış olacağız. Zaten imanımız tamam. Zaten manalarını duyduğumuzda kabul ediyoruz. Bunlarda sorun yok. Ramazan şerifte iki ısmet vardır. İsmet, korunmuşluk. Yani bize yönelik tarafı. Bir şeytandan korunma var, bir de Niran'dan Niran ateşler demek. Niye? Allah Teala ne buyuruyor? Ya Malik ehlik evvâben nîran, ey cehennemin görevlisi Malik. Ce ateşin kapıları kitle. Ya Cibril, İzil el ard fe ey Cibril dünyaya in azgın şeytanları tasmala bu kağırlarla bağla vefifu fi lucacil denizlerin dalgalarına salla şu anda okyanusların denizlerin yani dalgalı denizlerde bütün iblisler şeytanlar oralara gitmiş ya yani denizler dolu şimdi bizden uzaklaştırıyor bu hadiste sahiptir. Bundan dolayı iki tane korunma veriliyor bize. Cehennem kapılarının kitlenmesi. Biz de dua edeceğiz. Hani ne dedik? 89. sayfanın başı. Cehennemden sana sığınıyorum duası. Dört hasleti çok yapın. O işte dört hasletin ikisiyle de cennet isteyin de cehennemden sığının. Bu iki duayı orada ya, şehadetin peşine arz ediyoruz. Bu yapıldığı takdirde zaten cehennem kapıları kapalı ya. Cehennemde dile geliyor. Ya Rabbi bundan, beni bundan e, bu, bunu benden azad et, koru muhafaza et diyor mevlada cehennemin duasını kabul ediyor, böylece cehennem şefaat ediyor. Yani senin cehennemden kurtulman için cehennem şefaat ediyor. Yani araya aracı oluyor, şefaat aracılık demek. Onun için iki korunmuşluk var, iki nimet var. Birinci nimet dünya nimeti ki bu dünyalık tarafı Ramazan Şerif'in bize getirdiği dünyalık tarafı oruca iman etmemiz. Ondan Allah'ın farzlarına iman etmemiz. Ondan sonra cennetine, cehenneme iman etmemiz. Bunun karşılığında rahmetlerle, rızıklarla, bereketlerle sofralarımızın dolması, karınlarımızın doyması büyük bir nimet. Yani Ramazan'da bu bereketi herkes gözüyle görüyor. En fakiri sofrasında kaç çeşit azık bulunabiliyor. Bu da Ramazan'ın dünyaya yönelik bir nimeti bize geliyor. Bereket üstümüze geliyor yani. Ahirete yönelik nimet zaten her akşam azatlar var, cehennemden beratler var ve günahlara mağfiret var. Ne buyuruyor? Üç tane hadis-i şerifi, üçü de birincisi iman, eli sünnete göre inanmak, ikincisi ihtisap yani ihlas, Allah rızası için olmak, niyet etmek kaydıyla. Kadir gecesinin kıyamı, Ramazan'ın kıyamı yani her gece teravihin kılınması bir de orucu. Bu üç tane amele farklı farklı hepsinin de müjdesi hufirellev ma teqaddeme mizem geçmiş bütün günahları bağışlandı buyuruluyor. Bunlar üçü de Bukhari'dedir. O zaman ne oluyor? Ahirete yönelik en büyük alacağımız nimet bize dönecek. Nimet nedir? Mağfiretin husulüdür. Yani biz affolacağız inşallah. Ramazan'da af olmayan çıkanı zaten kainatın efendisi beddua etmiş. Cebrail Aleyhisselam beddua etmiştir meşhur hadis. Kanaat Efendiye amin dedinmiştir. Üç husustan biri: "Ve bu de rak'a Ramazan felem Ramazana yetişip de af olmayan kahrolsun. Yani niçin bu kadar af sebepleri varken af olmadıysa af olmamak için direniş yaptı demektir. İçkiye devam etti, zinaya devam etti, işte ve etmedi, namaz kılmadı, oruç tutmadı. E bu adamın af olacak hali yok. E buna da beddua var. Onun için Mağfiretin husûlü büyük bir nimet. Ondan sonra ne var? İki tane ruhsat var. Ramazan-ı şerifte iki tane ruhsat var. Nedir iki, iki tane ruhsat? Femen kâne merîdân, her kim hasta em hâlâ sefer, yahut yolcu ise, fe'iddetüm mine yâ m'lûkârk. Ramazan günlerinde tutmayabilir, iyileştikten sonra güne gün tutar veya seferden döndükten sonra yine Ramazan'ın içindeyse Ramazanı tutacağı için o günleri tutamaz. İki gün yolculuktaydı, tutmadı. E geldi üçüncü gün burada. E zaten Ramazan günü ise o günü tutacak. Onun için o iki gün nereye kaldı? Başka aylara kaldı. Başka ayların günlerinden o tutamadığı yolculuktayken tutamadığı demek derken şey lazım değil yani. Mecburi tutamadığı gibi değil. Bir insan seferi bir mesafeye gitse Buradan işte Adapazarı, Bolu, Ankara, mesela en yakından başlayan noktaları söylüyorum. Mesela İzmit demiyorum artık, İzmit alttan üstten eklenmiş bayağı mesafeleri. Şimdi bu insan seferi ise, oraya da gidecek ise, akşama dönecek bile olsa, e, yola çıkacağını bildiği için geceden niyet etmese, seferi mesafeye gidiyorum diye, geceden niyet etmese günahkar olur mu? Olmaz. Çünkü gideceği yol o gün için seferi mesafededir. Niyeti de bellidir, kilometresi de bellidir. Bu, buna müsaade var. İki ruhsat, bir hastayadır. Hastayı da işte Müslüman bir doktordan e, müsaade almak, yani Müslüman bir doktorun tutma dediği kişi tutmamalıdır. Çünkü vücudu tahrip etmemek icap eder. Bu sefer namazda kılamayacak hale gelirsin. Yani bir vazifeden yapayım derken e, insan namaz kılamayacak kadar ağır hastalaşabilir yani. E, bundan dolayı Ruhsatları da Allah, e, bizim e, amel etmemiz için ruhsatı meşru etmiştir. اِنَّ اللّٰهِ يُحُبُّ اَنْ تُعْرُخَصُوا كُمَا يُحُبُّ اَنْ Azimetle amel etmeyi ne kadar seviyorsa, ruhsatla amel etmeyi de sever buyuruyor hadis şerifte. Yerine gelirse ruhsatla amel ile var. Ha, ben yolculuğa gideceğim ama tutmak istiyorum. E, tut canım sana tutma diyen var. وَاَنْ mu خَيْرُوا لَكُمْ Zaten tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Yani yola giden için tutmanız daha hayırlıdır. Hastalarda da dayanabilen, vücudunda kalıcı bir hasar, bir uzuv kaybı gibi, böbrek gidiyor, ciğer gidiyor gibi, böyle bir uzuv kaybı gibi ölümcül bir durum yok ise, hastanın da tutması onun için hayırlıdır. Hastanın tutması hayırlıdır. Ama şimdi her hasta bir değil. İnsülin hastası, normal şeker hastaları tutabiliyor genelde hapla tedavi olur. İnsülin hastasında ani şeker düşüklüğü olsa, e, mutlaka hemen ağzına bir şeker ver, bir tatlı bir şey vermesen beyin çöküyor. E beyin çöktükten sonra da oruç tutayım derken artık namaz da kılamayacak hale geldin. E, bu gibi durumlar var yani. İki ruhsat budur. Efendim ama e, maç için falan ruhsat olur mu? He? Ama şimdi diyorlar ki e, ya zaten adam gidiyorum maça şeye seferi mesafeye seferi mesafeye giderse zaten tutmayabilir mi? tutmayabilir seferi mesafeye giderse maç üçün değil şimdi Fatih derim e, ne demiş He, maç her şeyden önce gelir e şimdi bu laf mesela hani namazdan önce oruçtan önce gibi laflar İslam'a uygun değildir bu şey ama sen dersin ki madem o da hocalığa soyundun o zaman kafanı çalıştırırsın, uyanık olursun. Maçı da kaybetmişler zaten. <gülüyor> Ondan sonra efendim sen dersin ki ya zaten biz orada seferiyiz. Arkadaşlar tutmayın, seferilik ruhsatını kullanın da sağlam hareket edersiniz. Buna, bu akıl mantığa uyar. Ama sen dersen her şeyden önce gelir ben senin yerine tutarım, bütün millet bize tutuyor falan. Bunlar Kur'an'a, sünnete muhalif hareketlerdir. Ama bir insan seferi mesafeye gidecekse bunun maç için gitmekle alakası yok. Ticaret için gidebilir, bir başka işi çıkabilir. Seferi mesafede ruhsat vardır. Ama sen burada da adam mukimken vatanında da İstanbul'da bir maç olacaksa yine aynı lafı söylüyorsun. E senin derdin seferilik değil ki. Efendim Allah'ın amelinden, farzından daha önemli hiçbir şey yoktur. Tabii ne yapacaksın? Sonra kaza edeceksin kaza edeceğinden dolayı bu ruhsat Allah tarafından iyi bir müsaadedir. Önemli bir müsaadedir yani. İki de ruhsat var. Geldik iki tane müjde var. İki tane müjde de şöyle bir müjdedir. Yine bu ile alakalıdır ama ne buyur? Yine hasta olan, seferde olan e, tutmayabilir. Başka günlerde kaza etsin. Buyurduğu ayetin sonunda iki kere geçiyor bu. Fefut yatırım tahammüskin yani hasta olan mesela hiç iyileşecek bir hastalık değil. O zaman fidye veriyor. Ben mesela her sene fidye veriyorum Ramazan şerif sonuna doğru başında da verebilirsin. 29 gün, 30 gün hesabını yaparsın. Efendim fidye verirsin. Ya fidyeyi de fazla ver. Bu sene 15'ten fitre 15 lira demişler. Öyle mi? Ne kadar zam yaptılar ya? 11 buçuktu. sonra ardından enflasyon yok, devalasyon yok. Fitrenin fiyatından belli ne oldu? 11 buçuk, 15'e çıkarsa arada üç buçuk lira var. Üç buçuk lira çok büyük bir iştir. Yani ne kadar değişmiş oranlar. Ondan sonra gidiyorlar kanallardan. Peynirciye gitmiş orada şimdi. Peynir geçen seneki gibi. Ne konuşuyorsun geçen seneki? Fitreni arttı. O diyor şu şöyle bu böyle neyse. Kendine göre adamlara gidiyorlar herhalde. Her kanal ya da adamla önünde anlaşıyor anlıyor musun? Diyor ki, sakın pahalılaştı demeyeceksin falan. Sahtekarlığının hızımı yok. Pahalılaştıysa derse pahalılaştı. E fitrede görüyoruz bunu. Ha benim için sorun yok. 15'te 20 vereyim, 25 vereyim ama onu da oruç tutamayan gariban var. Adam hem hasta hem fakir. Bu ne yapacak? Hem hasta hem fakir. E bu tabi hiç veremeyecek gibiyse onu bağışlıyor Mevla. Fidye de veremiyor. Mevla onu da bağışlıyor. Fakire. E zengin son yok sen. En az limiti fitre fiyatına asa fitre ile 15 aynı. Fidye de aynı. Fidye de 15. E şimdi baksan 30 gün etsen 450 lira mı diyor? Evet. He yok. Ehe. Evet. Evet. E işte yani baya bir paradır fakir için. Bu zordur. Ama Mevla buyuruyor ki ben sizin için kolaylık diliyorum. Yuridüullahu kubul yusur. Vela yuridükumul usur. Sizin için zorluk istemiyorum. Şimdi iki tane müjde var. Biri bizim için kolaylık istemesi, iki de zorluk istememesi. İşte ondan dolayı fakir isen de hiç verme diyor. Yani Mevla onu yokuşa sürmüyor. Seferilere diyor ki yolculuk sıkıntıdır, zahmetlidir seferlik. Işte seferilik. Sen tutmayabilirsin. Burada yine kolaylık istiyorum, zorluk istemiyorum buyuruyor. Ondan sonra Nasıl ki dünya yolculuğunda meşakkati sizden kaldırmak için orucu farz etmiyorum, dünya yolculuğunda, ahiret yolculuğunda da size kolaylık edeceğim, siz benim müslüman kullarımsınız buyuruyor. Bu da büyük bir müjdedir. Şimdi dünyanın yolculuğundan ahiretin yolculuğuna da bir de büyük bir sefere çıkacağız. Burada acıyan orada acımaz mı? E buradan o anlaşılıyor, bayağı bir müjde var ha burada esas düşünürsek. Hemen bize oruç tutmama ruhsatı verdi. Ne büyük mü yani kolaylık. O zaman ahiret yolculuğuna çıkan e, ölülerimize de Allah rahmetiyle muamele eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. kabirlerinin nur eylesin. Amin. Yani ben size bu dünyada hastasınız diye bu kadar kolaylık ediyorum da oruç bile İslam'ın beş şartından birini düşürüyorum. Beş şartından biri. Diyemez miydi ki ölürsen öl tutacaksın. Ne yapacaktık? Allah ben tutardım. Ne yapacağım yani? Yaşayıp da Allah'ın belasına çarpılmaktansa ölürüm der. Allah rahmetiyle ölmüş olurum. Ama öyle yapmadı işte. Yapabilirdi. İsrail oğlana yaptı. Tevbe'nin kabulü için ne şart koştu? Bakara suresinde فَكْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ فَتُوبُوا اِلَا barikum, Yaratıcınıza dönüş yapın, tevbe yapın. Buzaya taptıklarında vesaire büyük bir günah yapmışlardı. E iman tazeledik, istiğfar ettik. Yok size dedi. Kendinizi öldüreceksiniz. Tabii kendi kendine intihar ettirip dedi. Bir bulut gelecek dedi. O bulutta birbirinizi kırıp geçireceksiniz. Kim kime gelirse. Bu günahı işleyenler. Ve 70 bin kişi bir saatte birbirini öldürdü. İsrailoğullarında da böyle o zamanki dönemlerde yani ilginç işler oldu tabii ki. Ha, bu da kolay iş değil. Baba oğluna mı denk geldi, öbürü dayısına mı denk geldi. Mevla buyurdu ki göz gözü gördürmeyeceğim. Bulutu salı salıvereceğim. Birbirinize kılıcı çekeceksiniz. O zaman peygamber o zamanın peygamberi işte İsh selam mıydı? Davud Aleyhisselam mı? bilen hatırlayan varsa söylesin. Tefsirde yazmışım ama çok 20 sene evvel yazdığımız için. O zamanın peygamberi dua etti dedi ya Rabbi Ümmetim kalmayacak. Bütün ümmetim kılıçtan geçiyor dedi. Mevla o zaman tamam buyurdu. Kalanlarınıza efendim tevbesini kabul ediyorum. ölmüşlerinizde şehitlik yazıyorum. Tamam tövbeniz kabuldür. Ama birbirinizi öldürün diye Kur'an'da ayetle sabit. Şimdi bu hadiste olsaydı bu ilahiyatçılar ne derdi? Bir hadis ismi olur. Ya bunların uydurma dediklerinin doğruluğunu buradan anlayın. Bunlar böyle. Şimdi de Kur'an'daki ne de manayı veriyor uydurma diyor ya. Kur'an'dakini de çeviriyor. Nefsinizi öldürün yani diyor terbiye edin. Nefsinizi terbiye edin. Çevirir oraya işi. İşte de alikum hayrulukum inde Yaratıcınız nezdinde bu daha hayırlıdır. Allah tövbenizi kabul etmiştir buyurdu. E şimdi biz bize diyor ki abdest al. iki rekat tevbe namazı kıl. Pişman ol. Tam bana dön. Mutlaka seni affetmek Allah üzerine hak olur. Bizim tevbemiz ne kadar kolay. Onun için yani bizim ümmete çok kolaylık diledi Rabbimiz Tebârek ve teala. Biz de bunun kıymetini bileceğiz ve böylece tevbesiz ölmeyeceğiz inşallah. Eski ümmetlere zor işler رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَ اَلَنَا Gücümüz, takatımız yetmeyen belaları, imtihanları yüklememiz. Hani daha gerisi nasıl? رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرَنْكَ مَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ min قَبْلِنَا Ya Rabbi bizden önce geçen ümmetlere yüklediğin ağır yükleri üstümüze yükleme. Onlarda ağır yükler var. İşte bak tövbesinin kabulü için öldürün kendinizi birbirinizi. Bu ne ağır bir yük. Ama Allah bize bu öyle yük yükledi mi? Müjdelerimiz çoktur. Bu ümmetten cehenneme gidenler hakikaten cehenneme müstahaktır yani. Hakikaten müstehaktır. Allah azama adama boşuna azap etme. Ya sen bu kadar kaşınılır mı ya? Bir dönüş yap ya. Affetmek için bahane arıyor. Hani dersin ki ya tövbe edeceğim ama tövbe etmek çok zor. Ondan sonra efendim yani diyecek ki Allah diyor adama kendini öldür. Ben şimdi canımı nasıl sıkayım? Veyahut da tövbe zor onun için edemiyorum. Deseydi şimdi biz de biraz yapabilir derdik. Yani zor iş derdik. Zor iş. E şimdi iki rekat namaz kıl. İçkiye tevbe et bir daha içme daha kolay değil mi? çok kolay değil mi? e gel adama anlat o da diyor ki ama içki içmemek bana ölümden beter geliyor o da haklı şimdi o da haklı hakikaten adam uyuşturucuyu bırakacağını, içkiyi bırakacağını zinadan geri duracağına ölmeyi tercih ediyor ya böyle adamlar Allah'ım tevbelerini kolay eyle ya iki tane bereket var birisi Ramazan-ı Şerif'teki nur bereketi, sahur bereketi, isteinu ala sıyam tamis sehar. Oruca yardım almanın için sahurda yemek yiyin. Gece teheccüd kılmak için de, kalkıp kılmak için gündüz biraz uyuyun. Kaylule ile gece namazına yardım alın. Sahurda gece yemeğiyle de gündüzün orucuna yardım alın. Ondan sonraki bereket. İftara acele yapmak, e ondan sonra mesela, ne diyorsunuz, e, iftarı hemen ezanla en acele yapanı en çok severim buyuruyor. İftar bereketi, sahur bereketi. İki bereket neymiş? İftar bereketi, sahur bereketi. İftarı da geciktirmiyor sana. Demiyor ki yatsı yıkılana kadar bir şey yemeyeceksin. İftar yatsıla. Onun için sen şimdi diyorsun ki en uzun günlerdeyiz ya. Ama henüzün günlerindesin. Güneş batar batmaz yetiyor sana. Onu daha da ileri götürebilir miydi? E deseydi ki üç gün iftar yok, savur yok, devam edeceksiniz. Savunmuyusalı farz ettim size. Edemez miydi? Ne yapacaktınız o zaman? İkinci gün siz pert olmuştunuz. Evden çıkabilir miydiniz? Ya işten de atılırdınız. Tabii otur aşağı şükret. Ben geçen gün boşuna evetim, 34'de çıkarım. Ben mi çıkarım? Medine ehli 34 tekat kılıyordu. O sözü anlasana kaynakları var. 40 rivayeti var, 42 rivayeti var. Biz o rivayetleri almamıştık da Cumhur'un görüşü 20'de şey olmuş. Sen 20'ye şükret demek istiyorum. Yoksa ben nasıl artıracağım? Artırmıyorum. O rivayetleri okurum sonra diyorum. Anlamıyor ki işte başlığı atarken heyecanlı olsun diye öbür türlü atıyor. Evet cemaat bereket Serit bereket, tirit var ya, tirit ama Türkçedeki tirit biraz değişiyor. Arapların tiridi başka. Sahur bereket, kuvveti artırır ve sünnettendir. Tesehheru velem ala curatima Bir yudum suyla da olsa sahur yapın. Tesehheru salavatullahi alel mutesehhirin. Allah'ın bütün feyiz, bereket, rahmetleri sahur yapanların üzerine yağar. Ya yani böyledir. İnşallah. Bismillahü'lhamdülillah dersin, bilalâ Allah ders, Büyük fazilet elde edersin. İki tane gece var. Tek tek sayıyoruz. 2 i̇ki, iki gidiyoruz. İki gece nedir? Leyletül Bedri ve Leyletül Kadri. Ramazan'da kaç gece var diyorsan iki gece var. Ama Kadir Gecesi geziyor ahli dava. Bir Bedir Gecesi, bir Kadir Gecesi. Bedir Gecesi sabit. Hangi gece? 17. Önümüzdeki salı, çarşamba bağlı. 17. gece gecelerin şahıdır. Ramazan şeridindeki en büyük ikinci gece odur. Birinci gece Kadir Gecesidir. Allah'ım ulaşmayı, kavuşmayı, sohbetle buluşmayı nasip eylesin. İki hediye var. İki hediye nedir? Bir, ayakta ibadet, iki süküt dururken tesbih. Yani ne demek? ibadet ibadetün. Oruçlunun uykusu bile ibadettir. Oruçluyken uyusa, ibadet sayılıyor bütün. Ama namazlarını kaçırmayacak tabii. Bazı kere insanlar dayanamıyorlar, biraz uyuyayım da tokluk hissi veriyor uyku. Ondan sonra e, iftara yakın kaldırın beni, ikindiden sonra uyumak e, iyi bir şey değildir. ama dayanamayanlar için e, ne yapalım yani? İftara yakın kaldırın beni de yapabilir. Ne yapsın adam? Dayanamıyor. Ve samdû tesbih, oruçlu, oruçlu adam, sükût dursa devamlı Sübhanallah yazılıyor. Konuşmuyor ya. Tehlikesiz konuşmanızda zaten. Konuşursanız, ne konuşursanız o yazılıyor. Gıybet, dedikodu, iftira. Her çeşitinden var. Siz sessiz durun ya! Zikretmek için bile ağzınızı açmasanız oruçluyken otomatiğe bağlamışsınız hep Sübhanallah yazılıyor. İki hediye var. Teravihte ayakta ibadet. Anladın mı? Kıyam. Bir de e, ikinci hediye sessiz duranı, konuşmayanın da Sübhanallah yazılması. Sıralı hediye. Mevla bunu ikram et. Normalde bir adam sessiz dururken Sübhanallah yazılır mı ona? okumasa. Oruçluya yazılıyor işte hediye. Ve dua mustecâb ve ameli müdâf. Oruçlunun duası müstecaptır, ameli katlanmıştır. Her ameli kat kat kat. Nafileler farz gibi, farzlar 70 farz gibi okumuştum hadis-i Geldik iki ferahlık var. İki ferahlık ne demek? İki sevinç. Oruçlunun iki sevinci var. Bu zaten hadis-i şerifte beyan edilmiştir. Ne bu hadis-i şerifte? Lis-sâimi <gülüyor> ferhatan Oruçlu için ne var? İki tane ferahlık var. Bu ferahlığın yani sevinmesi var. Ha tamam. 20'yi bulduk yahu dedim ezana kadar çıkamayacağım Bulduk mu 20'yi? Doğru. Doğru yaptınız mı hesabı? <gülüyor> tamam tamam. Ben de dedim bundan çıkamayacağız girdik içine. İki ferahlık var. Bu hadis-i şerifte ne buyruluyor? Bu hadiste de geçer. İki ferahlığın birisi فَرْهَةٌ حَيْنَ يُفْطِرُوا ve ferhat اَلْكَى رَبَّهُ Bu sahibde de geçiyor. Bir sevinci iftar açarken e, işte bana epeydir nasip olmuyor. Ama tabi çok oruçlar tuttuk elhamdülillah. Ama ne yandık, ne tutuştuk. Ne uzun günler tuttuğumuz oldu. Ondan sonra falan. Oradan biliyorum yani. Hiç bilmediğim de bir şey değil. Adam o su böyle, serin su Buradan geçerken nasıl geçiyor? Sizde de oluyor değil mi? Ya şuralar böyle böyle yayılıyor serinlik. Yani serin suyun yanına gidersen böyle ellerin bellerin serinler ya. Buradan da yanlara doğru göğüs bölgesine falan hani halbuki o damar şey belli bir borudan geçiyor. Ama borunun etrafı da serinliyor ya. Ne bakıyorsun? Göğsüm açıldı ya. İftar ederken çok sevinç var. Allah ahirette o sevinci yaşatsın fazıl Ne zaman? Buranın sevinci ve ferahın huyni el Bir de Rabbine kavuştuğu zaman, esas Mevla'ya kavuştuğu zaman bu oruçları tutanlar, hiç ben nafile oruç tutmuyorum, sade Ramazan tutuyorum, bana da var mı? E var tabi zaten, sanır. Ramazan tutanlara konuşuyoruz bunu. Öbürleri kat kat fazla onların mükafatları dolu olabilir. İkinci sevinci ne zaman olacak? Rabbine kavuştuğu zaman olacak. O oruç tutmayanlar nasıl mahşerde rezil olacak, helak olacak. 50 bin sene susuz kalacak. Şimdi sen bu susuzluğu dünyada Allah için çekip, ciğerini Allah için susuz bıraktığın için mahşerde seni susuz bırakır mı Allahu Teala? Bırakmaz Allahu Teala. Öyle huyları yok Allahu Teala'nın. Kerem sahibi, vefa sahibi, cömertlik sahibi Allahu Teala. Kuluna dünyada bile hastaysan tutma diyen Allahu Teala. Bir de oruç tutanı mahşerde susuz bırakın. İşte yeter ki şu orucu takva ile tamamlayalım. Takva çok önemli. Hadis-i şerifte varid olmuştur. Evet. İza kayane yevmul kıyameti kıyamet günü <gülüyor> olduğu zaman yunadi münadimin kıvlel azze ve "Eynas saimun?" Allah tarafından bir münadir edecek. Mahşerde ne olaylar olacak ya? 50.000 sene de çok olay olur. Ne idalar gelecek? Teheccüd kılanlar kaksın. Bir nida gelecek. Çok az kişi kalkabilecek mesela. Böyle birçok hadis-i şerif var. Efendi Hazretleri hep naklederdi. O gece namazına çok teşvik ettiği için onu da özellikle beyan ederdi. Mesela bu hadis-i şerifte de buyuruyor. Oruç tutanlar nere dediler? Mevla'dan bir nida geliyor. Bütün maşar halkı, milyarlar, trilyonlar orada. insan cin, hepsi orada. Bir anda tabii oruçtular. Yani Ramazan orucu tutanlar biz de işte fidye veriyoruz. Biz de ilhak oluruz herhalde size. Ondan sonra bizi kal inşallah kalkanlardan oluruz değil mi? Feyen yuqudemu bainil min bainil misk. Onlar mahlukatın içerisinde kalkarlar. Melekler derler ki size özel bir ikram. Hani bazı kere bir turlan bir yere gidersin de otele gidene kadar yolda bir inmelerde binmelerde beklemeler olur ya he Oturdan bazı sana mesela bir su falan dağıttıkları zaman çok ikrama geçiyor yani adam diyor bu paraya dahil değil ama hadi bu da bir kıyamız olsun diyor sen de bakıyorsun bedava sirki hesabı o bir bardak su yolculuğun sıkıntısıyla beraber insana rahatlık veriyor e şimdi mahşerde elli bin sene sıkıntı, melekler mühürlü kaseler getiriyorlar. Mühürlü ne biliyor musun? hıtam misk yani o cennet şarabını getiriyorlar, içtiğin zaman bir daha bedi susamıyorsun. Sonunda da misk geliyor, hakiki miskin rayihası geliyor. Kasede mühürlü geliyor. Hadi şarabun, tahirun, minel rabbit Tahir Tertemiz olan, tahir olan Allah'ın tertemiz olan içeceği, e, suyu budur diyorlar. Feşrabu nebeyru vevne onlar içiyorlar. Suya kanıyorlar. Ne kadarlık? Bir daha cennete girene kadar susamak yok. Yani kaç bin sene mahşerde kalsam bile susamak kabirden kalkar kalkmaz muameleler başlıyor. Sen oruç ehlindensen sana hemen su içiriyorlar. Velhalqu kullum itashun. bütün mahlukat susuzluk içerisinde. Herkes susuzluktan kavruluyor. Ciğerleri patlamış, ter göllerine batmışlar. Bir damla su yok, sadece oruçlulara özel su ikram edilecek. Allah Teala bu ferahlara kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Evet. Şimdi ezan vakti giriyor herhal. Vefat edenleri hemen okuyalım. Şehit askerlerimiz iki tane burada yazılan İsmail Yüksel ve Mesut Ardıç. Şehit polislerimiz Ayhan Ölçer, Mehmet Oflaz, Muhammed Emin Çelik, Nihat Şener, Engin Balcı, Fatih Erdoğan. Yani buradaki bir tane polis şeyle uğraşıyor, ne onun adı? Uyuşturucuyla mücadele ederken bu polis kardeşimiz öldürülüyor. Herhalde o uyuşturucular tarafından öldürülüyor. Fakat onların peşini bırakmıyor. Allah'ın bütün polislerimize böyle mücadele nasip eyle. Amin. Bu uyuşturucuyu bitirene kadar, Ya Rabbi eğer içlerinde buna müsamaha eden, yol veren, bu çoluğumuzun, çocuğumuzun zehirlenmesine yol veren, baronlardan veyahut bunlara, efendim bunlardan haracalar, bunlardan haksız para alarak, haram paralar yiyerek, göz yumanlar varsa kahreyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu milletin o canı batırmaya çalışıyorlar. Bu kadar Müslüman'ın çocuğunu zehirlemek istiyorlar. Yavrularımız 9 yaşına düştü uyuşturucu kullanma yaşı. Her tarafta dolaşıyorlar. Satanların da belasını takdir eyle. Amin. Ya Rabbi sen bunları alet olanları da kahruma vereceksin. Amin. Etkili etkisiz, yetkili yetkisiz hangi görevde bunlara yol veren varsa sen onları helak eyle ya. Amin. Polisimize, askerimize bu Ayhan Ölçer kardeşimizin şuurunu ihsan eyle. Amin. Bak adam canını verdi de orada o uyuşturucuya yol vermedi. Herkes böyle mücadele etseydi bugün Türkiye'de her sokakta uyuşturucu satan olmazdı. Ama her polis bir değil, her asker bir değil. Bunu da doğru konuşmamız gerekiyor. Herkes vazifesini tam yapsaydı bugün bu kadar terör, bu kadar uyuşturucu bu bela olmazdı. Vazifeler ihmal ediliyor. Maalesef. Bu ne büyük bir Canını veriyor. Başkası olsa Ama şimdi heriflerle niye çatışmaya gireyim? Boşver. Zaten arkasını arayan yok ki der. O da şimdi yaşardı. Yaşardı ama ne olacağı belli değil son. Şimdi şehit oldu. Bak hanımı da ne mübareke kadın ya. Ağlamıyor etmiyor. Bir de demez mi ki? Allah bize de böyle ölüm nasip eylesin. Amin. Helal olsun bu kadına. Amin. Allah sabrı cemil erci cezil versin ona. Amin. Evet. Asker polislerimizin, şehitlerimizin Elhamdülillah buyurun. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne ve rasuluhu. La ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin min nefsin adada ma saahu ilmullah. Allah Allah Allah celle celal. Hediyemizi vasıl eyle kabul nur eyle derecelen ali eyle. Kurban oldum sana Allah'ım. Veride bıraktıkları kederli ailelerine çok hayırlı mükafatlar. İfsaneleyip kıyamete kadar ocaklarını el sünnet ocağı ile ya Cennete cem'e eyle ya, cem ya Rabbena. Allah'ım amin. Diğer, Mehmet, Emin, Şamil, Aslan, Hacı Kamil, Yusuf, Mazhar, Erdal, Ahmet, Hasan, Ekrem, Bedreddin, Ömer, Yunus, Efendi, Hasan, Muzaffer, Hatice, Fatıma, Şerife, İsmiye, Nezaket, Sevim, Leyla, Türkan, Usmet, Gülfen, Gül ve Şerife, Erkek ve hanım kardeşlerimizin ervahi için buyurun. Eşhedü illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve rasuluhu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin nefesin adadama asha hu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi dileğimzi vasıl eyle. Amin. Azabı olanlar varsa şu saat hürmetine defu izale eyleyim. Okuduğumuz, gönderdiğimiz cevapları kabirlerinde mahşere kadar nur olarak bakı eyle. Ya Rabbi. Amin. Subhan rabbil alînâ aleyhi ve alhamdülillâ rabbil alîmin as-salâtu vesselâm. Alâ seyyidil mursalîne muhammedin ve alâ âlihü sahâbî ecmaîn. Allahümdâ nâ seelûke el-cenne. Ne'ûzübüke minennâr. Allahümdâ seelûke rıdâke vel-cenne. Ne'ûzübüke minsekadduke vel-nâr. <gülüyor> Allahümdâ Ma seelûke el-cenne. Mâ karrab eyle ne aüdübük min el-nar ve maqar Rabbil-âmin, qâbûnû amel. Allâhum naselûk min khair ma sälük min nabiûk Muhammed, sallallahu taâlâ alaihim sallam. Ne aüdübük min şer ma saâdek min nabiûk Muhammed, sallallahu taâlâ alaihim sallam. Ve antûl-mustaanû wa alikûl-balaâ. Vâla Ve vâla qûbûtey illa billâ al-âli al-azîm. Allâhum naselûk min kulli âjli wa ajli ma alimnâ minu ma lmnâ alim. Na'udu buke mineşşerri kulli ağacili maacili ma'alimna minu ma'alimna minu ma'alimna ala. Allahümme ma qadaytelena min qadzafece ala akıbete vuraşeda. Allahümme rabbena atinam lezunka rahmeten ve heyye ilena min emrina raşeda. Allahümme rabbena atinam lana nuğrana ve akfir lana inneke ala kul şeyin qadir. Allahümme ahsin akıbetena fil ve ejirna min khızzit dünya ve azabil ahirat. Allahümme rabbena atina fil dünya hasene fil bana adabınlar. Allahümme, sall ve sall, ve barik, Allah şeyidina, Muhammedin, Nabi ilmi, al-ı Habib al-ı Alalı al-ı al-ı al-ı al-ı al-ı al-ı al-ı al-ı al-ı al-ı al-ı al أشيخنا كافة إلى أرواح الأموات أرواح أموات الذين ذكرت أسمائهم في هذه الجلسة الفاتحة صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الزمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث همى حوق وبالجبال وبالقرى